Sabancı Üniversitesi, İstanbul Politikalar Merkezi ve Ştiftung Mercator girişiminin katkıları. Günaydın, 94.9 Açık Radyo'da iklim için dinliyorsunuz. Ben Özge Can Karan. Ben Can Tombil. Ben de Ömer Malcan. Mükemmel bir gün sabahında tekrar beraberiz. İstanbul için. İstanbul için. Evet, onu hatırlatalım. Kesinlikle, dışarıda. güneşli bir hava. Açık Gazete dinleyicileri ve programımızı Açık Gazete'den devam edenler için İçleri kötü açacak. haberler. <gülüyor> Ama dışarıda mevsim normallerinin üzerinde günlük güneşlik bir hava var İstanbul'da bugün. Amerika'da da böyleymiş. Bir çok önemli bir rapor yayınlarını geçen gün. Tarihte görülmemiş ölçüde sıcak her tarafıyla. Geçtiğimiz sene bu mevsimlerde yani bu aylarda daha doğrusu Amerika Birleşik Devletleri'nde New York sokaklarında arabaların çektiği kar kızaklarıyla beraber insanlar eğleniyorlardı. Evet. Ee, ve Guardian'da bir e, analiz var. E, kar yağmadan nasıl Noel zamanı olacak diye Türkiye'de de Noel'i bekleyen dinleyicilerimiz için onları da soralım kar yağmadan nasıl Noel zamanı olacak diye. Ortalama sıcaklıklar Marmara bölgesi için, Ege bölgesi için, Akdeniz bölgesi için, İç Anadolu bölgesi için, Karadeniz için, Doğu Anadolu için, e, Güney Doğu Anadolu için, e, meteorolojinin web sitesinden okuyorum bunu Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ortalamanın üzerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşmiş. Neden acaba? Bende İngiltere'den aktarıyorum bilgiyi. Birleşik Krallık Meteoroloji Kurumu'nun 2016 küresel ortalama sıcaklık araştırma verilerine göre araştırması verilerine göre ülke genelinde bu ay e, bazı bölgelerde hava sıcaklığı gündüz saatlerinde 16 dereceye ulaşmış durumdaymış. Bunun ortalama. mevsim Evet. Bunun mevsim normallerinin ortalama 8 derece üzerinde olduğu söyleniyormuş. Yani Sebep se de El Niño. El Niño. El Niño, pardon. İki neyle? Bir de yok. N'nin üzerinde İspanyol şeyi var. Şapkası. İspanyol nesi? şapkası var. Herhalde. İspanyol şapkası. El Nino'nun etkisinin 2016'da da süreceğini söylüyormuş İngiliz uzmanlar. Küresel ortalama sıcaklığın gelecek yıl 1961 ile 1990 yılları arasını kapsayan dönemdekinin 0.84 derece üzerine çıkacağını öngörüsü de yapılıyormuş bu raporda. Evet. UK Met Office'te Met Office, Metoloji evet. şey zaten 2016'nın dünyanın her tarafında en sıcak yıl olacağını şimdiden söyledi. Daha 2015 bitmedi. Ki 2015'te tarihin en yüksek sıcaklık ortalamalarına evet. sahip o yıl olarak da belirlenmişti. Geçen senenin De aynı şekilde yani 2014'ün de aynı şekilde e, en sıcak ortalamalara sahip yıl olduğunu da hatırlatalım. Böyle evet, devam yer ediyor. Yüzü, yeryüzü olalı belki de yani en azından insanların ölçebildiği tarihten bahsedersek e, en sıcak 3 yıl arka arkaya ilk defa gelmiş oluyor. Böyle bir haber var. Bilin bakalım neden? Neyden? Neyden? ...ben de bilemedim. Böyle tamam. bir tuhaflık var işte. Güneşteki lekelerdir belki. Ozon tabakasının delinmesi de olabilir mi? Onu da geçtik değil mi onu? Geçtik. Evet geçtik. onu çözüme bulduklar. antlaşması. Evet. Ee, bir de Noel... E, ...yalnız e, şeysiz değil... ...karsız değil... ...aynı zamanda savaşsız da geçse... Diyor, ...diyen... Cönlenine de katılalım. Fransız turizmi doğrudan etkilenmiş bu durumdan. Anneler çocuklarının yanında normal kıyafetleriyle beraber kar kızağı takmış çocuklarının yanında kayaklarında. Ayaklarında kayaklarıyla beraber ilerliyorlar, yürüyorlar. Kar yok. Olan yerlerde de çok az var. Çocuklar orada eğleniyor. Ebeveynler de yan tarafında sanki buz pateni yapıyormuş gibi. Öyle olur ya alışveriş merkezlerinin ortasında buz pateni yapanlar. O şekilde bakıyorlar çocuklarına. Ama Hollanda'da da umuttum. böyleymiş. Ama Türkiye umutlu çünkü e, seninle konuşuyorduk sanırım Şubat tatilini iki haftadan çıkardılar değil mi arttırdılar Şubat tatilini çünkü böylece kış turizmine katkıda bulunması için belki iklim değişikliğini engellemek de kış Gön turizmine katkı olarak. çevrecilik var zaten. Evet. Hollanda son yılların en sıcak Aralık ayını yaşıyormuş. Buradan da bizi dinleyen Hollanda'ya ya da Hollanda'ya gidecek olanları hatırlatalım bu durumu. Almanya, Avusturya, İskandinavya ve Litvanya Noel'i bu yıl karsız kutluyormuş. Allah. Şimdi ben size çok yeni bir rapor sunacağım. İçinizi açacağını tahmin ediyorum. Bu evet. çok yeni bir şey. Brezilya'dan geliyor. Zika. Biliyor musunuz Zika? Bir çekirge türü değil mi? Değil. Sivrisinek. Sivrisinek diyor. mi? Evet. O taraftan Zika, romma virüs daha doğrusu. ve şeyden aynı sivrisinekten geçiyor. Aedes aegypti sivrisinekinden yani bildiğimiz işte sıtma sivrisineği, anofel dediğimiz şeye benziyor. Aynı zamanda denge, aynı zamanda chikungunya hastalıklarının hummalarının da Virüsü o. Fakat Dünya Sağlık Örgütü'nün açıkladığına göre normalde hafif geçermiş bu zika humması hastalığı ateşi ee, ama hafif bir baş ağrısı biraz kaşıntı falan ama şimdi mikrosefaliye yol açıyormuş küçük beyinli doğan çocuklara ve öylesine bir olağanüstü hal ilan edilmiş ki, özellikle Brezilya'da E, annelere sakın yani şeylere başka çocuğu, çocuğu olanlara başka çocuk yapmayın şimdilik. E, ya da evlenmemiş insanlara sakın çocuk yapmayın diyorlarmış. Yani şöyle geçen yıl 147 mikrosefali vakası varmış küçük beyin. E, şimdi 2400. 700. 700 mu artmış evet, demek ki. Yani. Artmış %16'lık bir artışı sadece bu hafta içinde hmm. belirtiliyor. Ve şimdiye kadar şey olmuş, en büyük zika e, salgınından bahsediyor. Wall Street Journal'da da var, İ CNN'de de var. 2400 bebek olarak bildirilen haberde 29 bebeğin öldürüldü öldü özür dilerim, e, belirtilmiş aynı şekilde. Çok ciddiymiş durum. Şimdi ciddi. ben de okuyorum haberi de. Olağanüstü ciddi. Şimdiye kadar beş, eşi benzeri görülmemiş bir durum ve virüse bağlı e, doğum. yani doğum hataları sakatlığı patlama yapmış durumda. Ne olacak beyni hasarlı çocuklara diye merak edenler için de hayatı boyunca bakıma muhtaç bir şekilde yaşayacaklarını söylemek gerekebilir. Evet. O daha da ölmelerinden bile beter olabilir. Evet. Şimdi başka bir şey söyleyeceğim. Washington Post şöyle demiş. Şimdi birkaç yıl öncesine kadar bu Zika virüsüyle enfekte olmuş insan sayısı şimdi neredeyse duyulmamıştı. Sonra bilim insanlarının açıklayamadığı bir sebepten dolayı e, birden dünyanın dört bir tarafında yükselmeye başlamış. Yani bir buçuk milyon insan, Brezilya Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre Zika yıl sonuna kadar yani 15 gün içinde bir buçuk milyon insanın bu Zika ateşine tabi olacağı. Ve aynı zamanda yalnız Brezilya'da değil Kolombiya 2, Venezuela 3, Panama 4 ve hatta Meksika'ya kadar gideceğini 5 ülkede. Bu ülkede doğduğunu zannetmeyin Zika virüsünün ilk kez 1940'larda Uganda'da keşfedilmiş. O tarihten beri Afrika'nın bazı bölgelerinde bir endemi haline gelmiş olan bir virüs bu. Ardından Kuzey Pasifik ile Asya'nın bazı bölgelerine ve şu anda sizin bahsettiğiniz Latin Amerika'ya sıçramış. Yani dünya genelini ilgilendiren bir evet, durum. Evet, Yap adasında başlamış 2013'te filan böyle Fransız Polinezyası filan falan sonra Brezilya'ya gelmiş. Şimdi evet. e, Mayıs'ta sadece on binlerce kişi hastalanmış denebiliyor. Sebebi bilim insanları sebebini bilemiyorlarmış. Ama bilim bakalım, siz bilin. Bilim insanı değilseniz. Hmm. İklim değişikliği Öyleymiş. İklim değişikliği. Yani karmaşık etkilerine bağlıyormuş tam bilememekle beraber insanlar. Çünkü 2000, yani şundan bahsediyorlar. Mesela bir örnek bu sıtma taşıyan aynı zamanda sıtmayı da malariyayı da taşıyan bu sivrisinekler çok en sevdikleri şey ılıman ortamlar. Sıcak. Evet. Ne kadar sıcaksa Birkaç kuşak üreyebiliyor o zaman ve muazzam çoğalıyorlar. E, uzmanlara göre e, şöyleymiş Brezilya'da çok ağır bir kuraklıkta. yıllardır bahsediyoruz zaten. Özellikle, Özellikle bu, sene. bu sene müthiş bir kuraklık var evet. Amazon'da filan. Dolayısıyla insanlar ne yapıyorlar doğal olarak kuraklıkta ne yaparsınız su. Biriktirirsiniz Ararsın. ve depolarsınız değil mi? İnsanlar da depoluyorlarmış evlerinin çatılarına, damlarına, teraslarına. İşte o ılık suyu çok seviyor. sivrisinek hmm. Hmm. Ve e, dolayısıyla orada çok yürüyor filan. Yani Birleşmiş Milletler Üniversitesi'nin araştırmacıları da geçen yıl zaten bu iklim değişikliği denge. humması denen hastalığın da tehdidini çok kat ve kat arttıracağını söylemişlerdi. Aynı hastalığı yaratan aynı e, virüsten bahsediyoruz ve aynı sivrisinekten. İklim değişikliği demişler Birleşmiş Milletler Üniversitesi iklim bilimcileri. E, şeyi artırabilir ve şimdiye kadar endemik olmayan bu hastalığın yani bulum görünmediği yerlere de yayılabilir diyorlarmış. Bu bir. Bu bir ama eklemeyi de yapalım. Yani sadece Brezilya'yı, Latin Amerika'yı ve civardaki bölgeleri ilgilendiren bir durum değil. Herkesi. Her ya. halükarda zaten Jamaika'da ve Kayman Adaları'nda ki gelen haberlere göre tedbirler alınıyormuş. Hazırlıklar yapılıyormuş. Orada da aynı durum söz konusu olabilir diye. Ama önümüzdeki sene itibariyle Türkiye'de de büyük bir kuraklığın olabilmesine dair uyarılar da geliyor. Bunlardan Daha dün bir konuştuk de... zaten Açık Yeşil'de. E son yapılan şeyde Barış Karapınar'ın da açıklaması temadan son 3 ayda tekrar kuraklık dönemine girilmiş Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde. 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Başkanı yani Sulama Bölümü Başkanı doğrudan en yetkili isimlerden bir tanesi olan Prof. Dr. Yusuf Demir konuşmuş. 2016 yazında kuraklık riski bulunduğunu söylemiş buna karşı şimdiden tedbir alınması gerektiğini savunmuş. Aynı bu, durum Türkiye'de de geçerli olabilir belki de. Bu arada bu sene iklim değişikliği yüzünden e, salgın hastalıklardan ilki değil bu. E, Ebola'da, e, Afrika'da başlayan Ebola virüsü yayılması ve şu ana kadar yaklaşık 12 bin insana ölümler neden olan Ebola'da birebir iklim değişikliğinden kaynaklandığını e, gerek programda da söylemiştik. Bu konuyla ilgili makaleler de var. Hatta e, iklim için toplantılarından bir tanesinde Profesör Rashid kendisi Ebola'nın iklim değişikliğinden kaynaklandığını söylemişti. Bu tarz virüsler daha da Evet. Bu aman şey yani. Zika e, Ebola gibi de değil. Bilim yani şimdiye kadar hiç görülmemiş bir şey. Yani mikrosefali yap, yapıyor. Kafatası büyüyemiyor. ...beyinde o zaman küçük kalıyor. Yani korkunç bir şey. Yani. İklim değişikliğini ortaya çıkaran faktörlerden hayvancılık da aslında doğrudan Ebola'ya etkilen Hı. bir faktördü. Yani Bush meat deniliyordu. Galiba oradaki çalılarda bulunan yani çalı, çalı hayvanı. Değil, yaban, yani orman, yaban hayvanı. Orman. Orman, hayvanı. Yani orman, hayvanı. Yani orman hayvanı. Yani orman hayvanlarından kasıt oradaki fareler, e, maymunlar. bilmem ne. Evet. Bu gibi hayvanların yenilmesiyle bulaşan ve bu şekilde de yürüyen bir hastalık olduğunu çok çabuk insandan insana da geçen bir hastalık olduğu söyleniyordu Ebola'nın. E, hayvancılık sektörü de doğrudan zaten iklim değişikliğinin en büyük sebeplerinden bir tanesi olarak yıllardır söyleniyor ama hiç bu kadar e, daha fazla ses... tek kelime edilmedi hayvancılık Sessizlik sektörüyle olmuştu. ilgili muazzam bir şey yani. Evet. Evet. Şimdi e, George Monbiot da çok önemli bir şey, Noel yazısı yazmış. Yiyeceğiniz yemek sizi... bir uzun uçak yolculuğundan daha fazla iklimi bozabilir demiş. Bir hindi yerseniz mesela geleneksel hindi ve şöyle bir araştırma yapıyor. O kadar tuhaf araştırmalar gördüm ki önce inanmadım. Sonra bir dipnotunda buldum. Gittim kaynağı indim. İlk basan Chatham House geçen yılın sonunda Chatham House'tan müthiş bir rapor çıkmıştı. Hayvancılık endüstrisinin dünya iklim değişikliği açısından mahvettiğine ilişkin ve hiç konuşulmadığına ilişkin onu raporu yazanlardan biriyle konuşmuş ve doğrulatmış. Şöyle bir kilogram şey yerseniz bir kiloluk bir biftek ailece mesela Britanya'da bir tepede yetiştirilmiş bir şeyde çiftlikte hayvandan. 643 kilogramlık karbondioksit çıkıyormuş. Bir kiloluk e, bir kuzu eti yerseniz böyle e, o zaman aynı yerden gelen 749 kilo kilogramlık bir karbondiokside sebep oluyorsunuz. Halbuki George Monbiot'un kendi e, bence çok ilginç bulguları bulunan hala geçerliğini koruduğunu düşündüğüm kitabı Heatte. Kendi yaptığı hesaplamalara göre Londra'dan New York'a bir yolcunun uçuşu ne kadar getiriyor? 614 kilogram karbondioksit. Karbon. Yani bir kiloluk biftek ya da şey herhangi bir et, puzu, bir Londra, New York uçuşundan daha fazla karbondioksit salımına ve iklim değişikliğine sebep oluyor. Dolayısıyla iyi düşünmek lazım. Bir de çok ilginç bir şey daha veriyor. Climatic Change dergisinin hesabına göre, iklim değişikliği dergisine göre metan ve azot oksit bu tarım endüstrisinden, tarım ve hayvancılık endüstrisinden çıkan metan ve azot oksit gazları E, 2070'e kadar 13 milyar ton karbona yola açacakmış evet. kirlenmesini. Bu yani 2070 demek benim e, torunumun tam benim yaşımda olacağı an demek. 2000 kaçta? 2070'te yani torunum benim yaşıma geldiğinde Hı. bunu görecek. Bu da bütün insan evet. faaliyetlerinin toplamının. E, saldığı karbondioksitin iki derecenin altında tutmaya uğraşıyor ya Paris'te filan herkes onu tutmaya imkan bırakmayacakmış. Yani iklim çöküşü kaçınılmaz eğer diyetimizi değiştirmez vegan olmaz et yemeye ve süt ürünleri kullanmaya devam edersek. Veganlık nedir? Veganlık ya da veganizm çeşitli nedenlerle hayvansal gıdaları ve diğer hayvansal ürünmeyi kullanmayı reddetme olarak tanımlanıyor. Vegan kişiler hayvansal gıdaların yanı sıra giyecekleri ve diğer tüm yan ürünleri de kullanmıyorlar diye ufak bir bilgi verebiliriz. Nereden veriyoruz bunu? Hürriyet'in internet sitesinden. Yani bizim kendi doğal gerçekliğimiz ya da kendi içinde bulunduğumuz sosyal e, yapı içerisinde veganlık gündelik hayatımızın bir parçası olabilir. Ama birçok insan veganlık kelimesinin ve bu kelimenin içerisinde ne anlam yüklediğini ...henüz yakından tanıma fırsatı bulamadı. Böyle evet, bir durum söz konusu. Ben vegan kelimesini illa da kullanmaktan yana değilim. Uzunca bir süreden beri et ve süt ürünü... ...et diye, diye karışmama politikasını gidiyorum. Altı yılı geçmiş durumda. Fakat ki vegan denmesi çok önemli bulmuyorum. Çünkü veganizm işte uzak doğu düşüncesiyle filan... Budizm ile şununla bununla bağdaştırılabilir ve bu da ideolojik bir anlam ifade eder. Evet. Hayır doğrudan doğruya bir sağlık, iki etik, üçüncüsü de küresel iklim değişikliği açısından son derece üç temel bir saca yani oturduğu için benim açımdan ben şey demeyi tercih ediyorum. Bitkisel, bitki bazlı beslenme. Evet bunu tercih edebilirsiniz. Yani böyle bir yaşamı, böyle bir diyeti tercih edebilirsiniz. Ama bazı ortamlarda tercih edemeyeceğiniz zamanlarda oluyor. Bunun için de direnmeniz gerekiyor. Aynen e, Osman Evcan gibi vegan hükümlü olarak geçiyor şu anda evet. Hürriyet'in internet sitesinde. Oradan aktardığım bir destek kampanyası bilgiyi. yapılıyor. Osman Evcan'ın cezaevi yemeklerine tepki olarak başlattığı açlık grevi taleplerinin kabul edilmesi üzerine 39. gününde sona erdi. Kaç gün önce? İki gün önce. Ee, Çok önemli bir haber bu ve bu kampanyaya katılmış olan herkesi de tebrik ediyorum. Evet ya önemli bir e, adım bu daha doğrusu önemli adımın ikincisi bu zaten Osman Evcan daha önceki açlık grevleriyle beraber e, cezaevlerinde bitkisel ürünlerinde satılması gerektiğini aynı zamanda bu diyetin de cezaev yemeklerinde olması gerektiğine dair e, geri adım attırmıştı geri adım da değil yeni bir adım attırmıştı cezaevlerine cezaevleri yükümlü yönetmeliğinde böyle bir şey vardı. Ee, Osman Evcan'ın yaptığı e, açlık grevleri sayesinde ama şimdi yani en son gelen haberlerde geçtiğimiz aylarda konuştuğumuz Kocaeli'nde Kandıra Birnoğlu Feytipi cezaevinde kalmakta olduğu sırada bu yönetmeliğe uymayan bir cezaevi e, cezaevinden bahsediliyordu. Tekrar açlık grevine girdi Evcan ve ardından CHP'nin meclis gündemine taşıdığı bir e, durum ortaya çıktı. Bekir Bozdağ yanıtlaması istemiyle soru önergesi verildi. Kendisi savcı ile konuştu. ...ve e, sonuçta istediğini aldı... ...ve e, gravini sona erdirdi. İstediği şey de şuydu... ...gayet basit... ...mevsim sebzelerinin sere veya konserve olarak değil... ...taze verilmesi... ...yeterli bakliyat, tahıl ve yemiş verilmesi... ...ve kantinde daha fazla vegan gıda maddesi satılması. Bu kadar temel şeyleri Ne, ne kadar çok şey istiyormuş değil mi? Ve direndi de kazandı. Ee, kazandı. Dünyanın en zor şeyi değil... Ama öyleymiş gibi gösteren çok çeşitli medya organları var. Aldanmayınız çok kolay oluyor değişmek. Evet. Hem iklimi, gezegeni kurtarmak için iklim değişikliğinden... ...hem kendi sağlığınızı güçlendirmek için... ...hem de yüzumsuz yere başka canlıların hayatına kastetmemiş olmak için iyi bir yöntem. Evet, buradan da kendisine günaydın diyerek çıkışı yapalım isterseniz evet. Osman Evet. 2016'ya doğru giderken... E Her ...dinleyicilerimizin aklında güzel bir soru olabilir. Ee, en azından batıdaki dinleyicilerimiz için... ...yeni fikirler, kararlar... ...doğudaki dinleyicilerimiz için de direnmek. Ee, diyelim hafta hafta yokuz. Ee, müziklerle burada olacağız. Ee, 2016'da görüşmek üzere o zaman. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. İklim için. Paris Sirvesi'ne doğru... ...iklim hareketleri ve politikaları güncel.